Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Bedir'de bir destan yazılmıştı. Müminler, meleklerle beraber tarihin akışını değiştiriyorlardı. İslam daha güçleniyor ve yavaş yavaş insanlığın gündemine geliyordu. Bu zafer Mekke müşriklerini perişan etmişti. Beklemedikleri büyük bir yenilgiye uğramışlardı. Ama bunu kabullenmiyorlardı. Asla kabullenmiyorlardı. En kısa zamanda intikamın alacaklardı. Mekke'nin gündeminde Bedir savaşı vardı. Bedir'deki acı yenilgi vardı. Bedir'de öldürülen Mekke'nin kahramanları vardı. Daima bunları konuşuyorlar. Öfkeleri yükseliyor... İntikam ateşiyle daha bir yanıyorlardı Mekke müşriklerinden Umeyr bin Vevp ile Safvan bin Ümeyye baş başa konuşuyorlardı Safvan bin Ümeyye'nin evindeydiler Bir odaya çekilmişler Bedir Savaşı'nı konuşuyorlardı Evde onlardan başkası yoktu Umeyr bin Vevp Kureyş'in şeytanlarındandı 13 yıllık Mekke döneminde Allah'ın Resulüne ve şerefli arkadaşlarına eziyetler etmiş, acılar çektirmişti. Elinden geleni arkasına bırakmamıştı. Ama şimdi oğlu Bedir'de esir düşmüştü. Medine'de Müslümanların elindeydi. Safvan Ümeyr, Bedir kuyuları, Bedir savaşı, Bedir'de ölenler ve de esirler üzerine ateşli ateşli konuşuyorlardı. Safvan öyle diyordu. Vallahi Mekke'nin kahramanları Bedir'de öldürüldüler Onlardan sonra hayatta hayır yoktur diyordu Nehir ise doğru söyledin Allah'a yemin ederim Eğer boşlarım olmasaydı Benden sonra perişan olmalarından korktuğum ailem olmasaydı Hemen gidip Muhammed'i öldürürdüm Çünkü bunun için bir sebebim var Oğlum ellerinde esirdir dedi Saffan bin Ümeyye bunu bir fırsat olarak bilerek, borçlarını ben üstleniyorum, borçlarını ben ödeyeceğim, senin aileni de kendi ailem gibi bakacağım, bu bana ağır gelmez, beni aciz bırakmam deyince Ümeyye tamam diyordu, anlaştık diyordu. Sonra devam ederek ama bu konuştuklarımız, bu anlaşmamız sır olarak kalacak. Kimimizden başka hiçbir kimse bilmeyecek dediler. Saffan da tamam diyordu. Umeir kılıcını bileyledi ve kılıcına zehir sürdü. Cins arabatıyla Medine yollarına koyuldu. Bilinen bir husus vardı. Umeir bin Vef yiğit, savaşçı ve çok akıllı bir insandı. Çok güçlü bir insandı. Onun karşısına çıkmak ölüme onay vermek gibiydi. Umeir o coğrafyada öyle biliniyordu. Umeir Peygamber Efendimizi öldürme hayaliyle Atını daha bir süratlendiriyor. Medine'ye bir an evvel varmak istiyordu. Öyle düşünüyordu. Umeyr'in Medine'ye gelmesinden hiç kimse şüphelenmezdi. Zira oğlu esirdi. Onu görenler esir oğlu için gelmiş olduğunu düşüneceklerdi. Böylece Umeyr'in işi kolaylaşacaktı. Umeyr aklına güveniyordu. Kuvvetine güveniyordu. Bu uzayan işi bitirmek kendisine nasip olacakmış gibi düşünüyordu. Umeyr umut dolu hayallerle Medine'ye geliyordu. Hazreti Ömer Efendimiz ve arkadaşları sohbet ediyorlardı. Onlar da Bedir'de rahman Rahim'in melekler ordusuyla yardımını konuşuyorlardı. Hazreti Ömer Efendimiz Umeyr'i gördü. Umeyr mescidin yanına bineğini bağlıyor, kılıcını kuşanıyordu. Ömer Efendimiz, bu köpek Allah'ın düşmanı Ümeyr bin Vehb'dir dedi. Vallahi o sadece kötülük için gelmiştir. Bize birbirimize düşüren ve Bedir Savaşı'nda sayımızı düşmana bildiren budur diyordu. Hazreti Ömer Efendimiz hemen Peygamber Efendimiz'e geliyor ve Ey Allah'ın Nebisi, Allah'ın düşmanı Ümeyr bin Vef kılıcını kuşanarak gelmiştir dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, onu bana bırakın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bana getirin buyurdular. Ömer Efendimiz Umeyr'in yanına geldi, kılcının bağını boğazına doladı ve onu çekerek getirdi. Yanında bulunan ensardan birkaç adamada da Allah'ın Resulü'nün yanına girerek onun yanına oturun. Bu pisliğe Allah'ın Resulü'ne karşı dikkat edin çünkü ona asla güvenilmez diyordu. Sonra Umeyr'le birlikte Allah'ın Resulü'nün huzuruna girdiler. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer Efendimizin kılıcın bağıyla adamın boğazını çektiğini görünce buyurdular Onu salıver ya Ömer Bana yaklaş ey Umeyr buyurdu Umeyir yaklaşarak sabahınız bereketli olsun diye Cahiliye toplumunun selamıyla selamlıyordu Peygamber Efendimiz Allah bize senin selamından daha hayırlı bir selam bağışladı ey Umeyir. Bize cennet ehlinin selamını ikram etti buyurdu daha sonra resul Efendimiz sen niçin geldin ey Umeyr diye sordu Umeyr elinizdeki esir oğlum için geldim ona iyilikte bulunun dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boynundaki kılıç neyin nesidir diye sorunca Umeyr o kadar kılıncın içinden Allah onu kahretsin bir işimize yaradı mı ki dedi Peygamber Efendimiz bana doğru söylen için geldi. Umeyr yine ben esir için geldim diye tekrarladı. Peygamber Efendimiz hayır, sen ve Saffan odada oturdunuz. Kureşlerden Bedir Harbi'ne gidenlerden konuştunuz. Sonra sen şöyle dedin, eğer üzerimde borcum ve geride ailem olmasaydı Muhammed'i öldürmek için çıkardım. Saffan bin Ümeyye de beni onun için öldürmen karşılığında senin borçlarını ve aileni üstlendi. Ama Allah seninle bu amacın arasına engel oldu buyurdu. Umeyr, şahadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Ey Allah'ın Resulü, biz sana vahiyle gelen ayetleri yalanladık. Bu meseleye Saffan ve benden başkası vakıf değildi. Allah'a yemin ederim, şunu kesinlikle biliyorum ki bu haberi Allah'tan başka kimse sana getirmemiştir. Beni İslam'a hidayet eden Allah'a hamdolsun dedi ve kelimeyi i getirdi. Umeyr bin Vevb İslam'la şerefleniyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kardeşinizi İslam konusunda Bilgilendirin Ona Kur'an'ı öğretin Ve esirini serbest bırakın buyurdu Sonra Umeyr Ey Allah'ın Resulü Ben Allah'ın nurunu söndürmek için çok çaba harcadım Allah'ın dinine girenlere Eziyetler ve işkenceler ettim Şimdi bana izin vermeni talep ediyorum Mekke'ye gideyim Onlara Allah'a ve Resulüne davet edeyim. Belki Allah onlara hidayet nasip eder. Senin arkadaşlarına dinlerinden dolayı eziyet ettiğim gibi onlara da kendi dinlerinden dolayı eziyet edeyim diyordu. Peygamber Efendimiz Umeyr'e izin veriyordu. Safvan dört gözle Medine'den gelecek Umeyr'i bekliyordu. Yer yer Mekke'nin ileri gelenlerine bugünlerde size büyük bir haber getireceğim diyordu. Ama haberin ne olduğunu soranlara az sabredin diyordu. Safvan, tarafından Resulullah'ın öldürüleceğini büyük bir ihtimalle bekliyordu. Zira Umeyr çok akıllı, çok kuvvetliydi. Umeyr'in elinden kurtulmak mümkün olamazdı. Derken Umeyr Mekke'ye geliyordu. Geliyordu ama o gelmeden önce Müslüman olduğu haberi geliyordu. Safvan, Umeyr'in Müslüman olduğunu öğrenince Allah'a yemin ederim ki Onunla asla konuşmayacağım ve ona hiçbir katkıda bulunmayacağım diyordu. Dün küfür ehli, İslam'a karşı düşmanlık içinde olanlar, İslam'a ve Müslümanlara karşı daima karalama kampanyası yürütüyorlardı. Hakikati çarpıtıyorlar, hakikatin üzerine örtmeye gayret ediyorlardı. İnsanların İslam'a yönelmelerini engelliyorlar, onların zihinlerini bulandırmaya çalışıyorlardı. Müslümanlara karşı kibirli ve küstaşlı tavırlar takınıyor, onlara hayat hakkı tanımak istemiyorlardı. Kendilerini toplum mühendisi olarak görüyorlardı. Müslümanları durdurmaları mümkün olmadığında onlara işkence, zulüm ve binbir baskılar yapıyorlardı. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere şerefli arkadaşlarına suikastler düzenliyorlardı. Umayr bin Web Medine'ye bunun için geliyordu. Peygamber Efendimiz'i kaşla göz arasında zehirli kırıcı ile yaralayacaktı. Artık zehirli kılıcın açtığı yaradan kurtulmak mümkün olmayacaktı. Böylece müşrikler hedeflerine varmış olacaklardı. Rahman-ı Rahim kuluna ne murat ediyorsa o oluyordu. Sevgili Rasûlünü koruyordu. Katilliğe yönelenin önüne set çekiyordu. Kuluna bildirmeyi murat ettiğini bildiriyordu. Kulunu ve Habibini koruyordu. Onlar Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlardı. Oysa onlar istemeseler de Allahu Teala nurunu tamamlayacaktı. Bunun önünde hiçbir kuvvet duramazdı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam